Kuşları 9. Bölüm Yazan Colin Makulov Radyoya uygulayan Nuran Devrez Yöneten Asuman Korat Efekt Mehmet Turgut Sen Anlatan Boskurt Kuruç, Megi Olcay Poyraz, Luke Muhtekin Odabaşı, en bir rol uzun yayla, Ludwig Orhan Aral, Garson Ertan Savaşçı. Meggie Clary, rahip Ralph de Brikasar'a derin bir aşkla bağlı olmasına karşın onun kendini Tanrı'ya adamış bir erkek olması nedeniyle Ralph'ı hiçbir zaman elde edemeyeceğini bilir. Sonu olmayan mutluluk getirmeyecek bir sevgidir bu. Ralph da Meggie'yi sevdiğini hissetmekte ama günah işlemekten ve Tanrı'ya ihanet etmekten korkarak ondan hep uzak durmaya çalışmaktadır. Ralph, Meggie'nin yaşadığı Drogeda çiftliğinden uzaklaşır. Önce Sydney'de baş psikopos yardımcısı, daha sonra da psikopos olur. Kilise hiyerarşisinde hızla yükselir ve Tanrı'nın yolunda ilerlerken de içinden Megi'yi bir türlü atamaz. Elinden tek gelen şey, Maggie'nin mutluluğu için dua etmektir. Bir gün Ralph'a benzeyen bir çiftlik işçisiyle tanışır Megi. Luke O'Neill. Luke, aklı fikri para kazanmada olan bir adamdır. Maggie'yi de bu yüzden seçer, ve kendini kabul ettirmeyi başarır. Kısa bir süre sonra evlenirler. Luke Meggie'nin tüm parasını ondan ister. Madem ki artık kocasıdır, kadın her şeyiyle ona aittir. Luke Meggie'yi ailesinden ayırarak ülkenin başka bir köşesine götürecektir. Amacı şeker kamışı keserek bol para kazanmak ve bununla kendi çiftliğini almaktır. Meggie, yaratılışındaki uysallıkla kocasının bu isteğine boyun eğer. Ee, baykon doktor, baykon doktor ee, Kuzey Queensland'a gidecek olan ekspres bu mu? Numarası tutuyor, peronda 19 Tamam değil mi? Tamam İşte bu trenle gel, gel, gel geç öyle, geç yürü, yürü yürü yürü, devam et, devam et Daha yürü canım, daha Yanlış yürü Yanlış vagona bindik galiba, Luke Burası 3. sınıf vagon Yanlış değil, tamam bu vagon Nasıl? Nasıl? Herhalde onca yolu bu tahta sıraların üstünde oturarak gitmeyeceğiz. Hadi canım ammada nazlısın. Yolculuk sadece 4 günü 3 gece. Bu kadarcık bir süre oturmak herhalde kimseyi öldürmez. O Luke, parasız değiliz ki. Daha dün sana tam... 14 bin pound verdim. Herhalde her gün bunun lafını edecek değilsin. Demem o diye biliyorsun. Paramız varken ne diye bu kadar sıkıntı çekelim? Bak, eğer bankaya gitmeye vakit bulamadıysan... al. Ah, yanımda babın bana verdiği 100 pound var. Farkı ödeyip yataklı vagona geçelim. Yoksa günlerce sıcakta harap oluruz. Ya ya ya, Yataklı vagon falan istemez mi? Baksana ikimiz de genciz, sağlıklıyız. Ne diye boş yere para bükeceğiz? Dört gün şıp diye geçer. Paramız yanımıza kalır. Unutma ki rahatımızı falan düşünürsek, çiftliğimiz için gerekli parayı çabucak biriktiremeyiz. Hadi geç. Geç pencere kenarına otur, göreceksin. Hiç de gözünün korktuğu kadar zor olmuyor. <gülüyor> ne biçim gelinsin sen ya. Kuzey Kuşlanta'ya varıyoruz. Dawn kasabasının bir oteline yerleşiyoruz ve karım kendini yatağa atar atmaz uykuya dalıyor. İki gün sürecek bir uykuya. Say <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> say amma uyuduna. Nasıl kendine gelebildin biraz ha? Ah luk öylesine bitkindim ki. Hı. Yolculuk bir gün daha sürecek olsa trenden <gülüyor> ölüm çıkar. Amma da yaptın ha. <gülüyor> Birkaç gün tahta sıra üstünde oturmanın Sana bunu yapacağı hiç aklıma gelmezdi oh, Öyle acıktım ki Yemek yemeğinin neredeyse bir hafta olacak ha, istasyonlardan aldığım sandviçleri beğenmedim Ne yapayım Çok kötü kokuyorlardı Üstelik sıcaktan yorgunluktan hiçbir şey yiyecek halde değildim ki Hadi gel Otelin yemek salonuna geçelim Bir güzel karnını doyurursun oh, Ne iyi <gülüyor> Şu masaya oturalım mı Hı -hı, Tamam oturalım Garson bakar mısın? Buyurun efendim Gerçi saat biraz acayip kahvaltı için geç yemek için erken ama e, Fark etmez efendim her şey bulunur Ne istiyorsun Begiy? Ee, kızarmış biftek, Hı. haşlama sebze, karışık salata ve dondurma Hı. lütfen Başüstüne efendim Ya siz? Ee, şey ben <gülüyor> ben pek aç değilim Karımınkilerden biraz tadarım o kadar Nasıl isterseniz efendim ee, İçmek için ne alıyorsunuz? Ee, şey bira getirin iki tane Bira? Hı hı. Hay, hay Aslında böyle bir otelde kalıp lokantasında yemek yemek bizim için fazla lüks ama Trenden indikten sonra halini görünce seni başka yere götüremezdim oh, Luke sadece küçük bir kasabada temiz bir otel burası Olsun yine de pahalıdır Sen bu yüzden mi yemiyorsun? Elbette birazdan kalkar kasabayı gezeriz O zaman ben ayaküstü bir şeyler atıştırırım oh, Luke Bak bebeğim şimdi artık ciddi şeyler konuşmanın zamanı Sen uyurken ben boş durmadım sana bir iş buldum İş mi? Bana mı? Hı hı, elbette. Düşündüm ki sen çalışmaya alışmış bir kızsın. Drogeda'da sabahtan akşama kadar çalışıyordun. Şimdi boş oturmak canını sıkmaz mı? Evet. Evet ama biraz erken değil mi Luke? Önce bir ev bulmamız gerek. Hı hı. Evimizi gönlümce döşeyip yerleştirmek isterim. Evlenen her genç kız gibi. Megi, Bak bebeğim. Ev falan tutmanın hiç gereği yok. Biliyor musun? Ben şeker kamışı keseceğim... İşe de hemen başlıyorum. Sen uyurken onu da ayarladım. Ben uyurken pek çok şeyin çaresine bakmışsın Luke. Hı hı. Arne Svensson diye bir adam var. Kamış kesici ekibi o yönetiyor. Ekibi İsveçli, Polonyalı ve İrlandalı işçilerden oluşuyor. Beni de almayı kabul etti. Onlarla birlikte işe çıkacağım. Barakalarda, çadırlarda kalacağım. Kıyı boyunca yol alacağız. Her gün gün doğumundan gün batımına dek kamış keserek. Ne kadar çok kesersem o kadar çok para kazanacağım. Sen şimdi bana... ...birlikte oturmayacağımızı mı söylüyorsun? Oturamayız bebeğim... ...ben onlarla gideceğim... ...uzakta olacağım... ...sende yirmi tane erkek işçiyle aynı çadırda kalamayacağına göre... E, o zaman... ...o zaman tek başına bir evde oturmanın anlamı yok değil mi? Peki ama ben ne olacağım? Nerede yaşayacağım? Öyleyse neden evlendik biz Luke? Bak ben sana çok uygun bir iş buldum... ...Lutwig Müller diye bir adam var... ...buraların en büyük şeker kamışı tüccarı. Onların yanında kalacaksın Ev işlerini yürütmek için Look, Bunu nasıl yapabildin Orada kalacak bedavadan yiyip içeceksin Fena mı Böylece senin için tek kuruş harcamamış olacağım Bay seni yarın sabah oraya götüreceğime söz verdim Epey uzakta Tepede çok güzel evleri var Beğeneceksin Maggie Başkasının evinde kalacağım öyle mi hı hı. Onların işini görerek Bebeğim her şey çiftliğimiz için ikimiz de fedakarlık etmek zorundayız Peki seninle ne zaman beraber olacağız? Pazarları. Eğer yakında bir yer değilsem. Maggie göreceksin bak nasıl zengin olacağız. Kendi çiftliğimizi alacağız. Çok sürmeyecek. Söz veriyorum Maggie. Bir gün gelecek kendi mutfağında bizim için yemek pişireceksin. Odalarını düzenleyeceksin. Kendi evinde. Hadi, hadi Maggie. Gül biraz şimdi. Gözlerini de sil bakayım hadi. Mendilim çantamda. Uzatır mısın lütfen? Hı? Luke, burada yüz poundum vardı Ay, Bab vermişti Şey, e, e, evet, evet ben aldım tatlım Öyle büyük bir parayı çantanda taşıyamazsın Ya çalarlarsa bankaya koydum emin. Evet ama paramın tamamını almışsın Tek kuruş bırakmadan Ne harcayacağım ben şimdi Canım ne diye harcayacaksın ki Dedim ya, Müller'in evi uzak Para harcanacak yer yok Yavrum bir işçiyle evlendiğini anla artık Öyle sokağa atacak parası bol biri değilim ben Maymüllerle anlaştım Senin ücretinde her ay bankaya benim hesabıma yatıracak Kısa zamanda iyi para yapacağız Megi Peki Alaluk Ama ya bir bebeğimiz olursa O zaman ne yapacağız Bebek mi? Oo, yo yo yo, yo. Ee, Böyle bir şeye kalkışamayız Megi Dikkat edeceğiz korunacağız ee, Bebek falan olmamalı Megi ee, Çiftliğimizi alana kadar bebek yapmayacağız S Sen merak etme sen... Ben çaresine bakarım Ev yok koca yok Bebek yok ne evlilik ya İşte burası Megi Ne muhteşem görünmüştü bir ev değil mi Aa, Verandada biri var Koltuk deneklerine yaslanmış bir kadın Ha işte o bayan Müller Bayan Müller Bayan Müller Şey karımı getirdim Aa, Yukarı gittim yukarı Bayan Müller işte karım kendisi burada sizlerle kalmayı Sevinçle kabul etti Eminim siz de ondan memnun kalırsınız Hoş geldiniz bayan anne Hoş bulduk İlk adınız nedir? Megi. Güzel. Bundan böyle size Megi derim. Benim küçük adımda En. Siz de bana En diyin olmaz mı? Tabi. Bir ay öncesine kadar ev işlerime yardım eden bir kız vardı. Fakat evlenince buradan ayrıldım. Doğrusu bu arada çok zorluk çektim. Evde sadece kocam ve ben varız. Çocuğumuz yok. Umarım sizi yormayız Megi. Teşekkür ederim. Burada yaşamak hoşuma gidecek. En. Şey ben gideyim bayan Müller Saat 10'da kasabadaki barda olmam gerek Ekiple buluşacağım Pek güzel Yalnız önce karının bavullarını kendisi için ayırdığımız odaya taşırlık buradan Buraya bırakabilirsin Megi kendisi sonra yerleştirir Hoşçakalın bayan Müller Hoşçakalın Maggie Şey gidiyor musun Luke Ne var Hiç Güle güle Aldırma Maggie erkek işte Bilmem şaşırdım biraz Yeni evliyiz de Nasıl odanı beğendin mi Evet çok hoş Belki biraz çıplak bulursun ama Burada iklim çok sıcaktır Maggie Onun için de yere halı örtmeyiz Bambudan yapılma eşya Ve kaplamalar içinde keten kullanırız Bu sıcakta kalite bir koltukta oturulmaz Haklısınız Ama senin üstün buraya göre değil Artık kısa kollu ince elbiseler giymelisin Benimkiler sana uyar sanıyorum Giymediğim pek çok şey var Benim geldiğim yer de sıcaktı Ama burada bir de nem var Boğucu değil mi? Düşünsene Bombay ile aynı paraleldeyiz Ah Meggie, Geldiğine öyle memnunum ki Kocam hep iştedir Ben çok yalnızım Seninle iyi arkadaş olacağız Okumayı sever misin? Kocam da ben de bayılırız. Şimdi nasıl? Güzel. Çok zengin bir kütüphane'miz vardır. Kısacası meki, yakışıklı kocanın hasretini duyurmamaya çalışacağız sana Günaydın en. Günaydın Bay Müller. Günaydın canım. Günaydın Megi. Uyanıp uyanmadığınızı bakmak istedim. Hemen size sıcak bir kahvaltı hazırlayayım. Pazar sabahları zengin bir kahvaltı hoşunuza gidiyor. Sağ ol Megi. Enin üzerinden öyle büyük aldın ki. <gülüyor> Yok canım. Her pazar güzel bir şeyler giyip süslenirdin. Bu sabah hiç özelmemişsin bakıyorum. Neden daha iyi bir şey giymiyorsun? Hı? Belki kocan gelir. Beni buraya getirdiğinden beri bu dördüncü pazar. Hiç gelmedi. Boşuna beklemekten usandım En. Belki bugün gelir. Sanmıyorum. Hem beklememek daha iyi. Uzağa gitmişlerdir. Merak edecek bir şey olmadığını eminim Megi. Oh elbette yok. Keşke olsa. Ne demek o En? Eminim Megi kocasının hasta olduğu için gelmemiş olmasını bin kez tercih eder. Oh siz erkekler hiçbir zaman kadınları anlamazsınız zaten. Madem iyi, sağlığı, keyfi yerinde neden gelmiyor o zaman ha neden? Bu kız onun karısı Hem de sadece beş haftalık karısı Nasıl olur da onu bu kadar ihmal eder Yolunu gözlediğini Kendisini nasıl beklediğini bilmiyor mu e, Bence haksızlık ediyor Yo, En doğru söylüyor bay Müller Beni çok iyi anlıyor Keşke Lüken beni görmeye gelmişinin Gerçekten bir nedeni olsa Durmadan düşünüyor Onu kendimden uzaklaştıracak bir şey yapıp Yapmadığımı çözmeye çalışıyorum Şekerim kendini suçlamaktan vazgeçip Biraz da kocanı suçla Bilmem. Sanırım kabaheti kendinde bulmak içimi rahatlatıyor. Onun temize çıkmasını istiyorum. Evet anlıyorum. Haksızlığa uğramak dayanılmaz bir şey çünkü. Tanrım, tanrım kimseyi kadınların eline düşürme. <gülüyor> Gidip kahvaltınızı hazırlayın. Ben kakao içeyim canım. Tüm reçelleri de buzun üzerine koyu ver. Tabi. Biliyor musun Ludwig? Hı hı. Bu kızın kocasını gördüğüm yerde boğazına sarılabilir. Sana ne oluyor en? Sıradan basit bir kız değil o Duygulu, kültürlü, soylu Doğrusu luk karısını Hizmetçi olarak getirmeyi teklif ettiğinde Hiç de böyle birini beklemiyordum Mısır reçeli Çilek, orkide, e, süt, süt buzlukta. Hey ne haber bak kim geldi? Luke. Mutfak kapısını kilitlemez misiniz siz? Oh, Luke seni zor tanıdım. Ne kadar yanmışsın kapkara olmuşsun. <Gülüyor> Tabii güneş altında çalışıyoruz kızım. Nihayet bir karın olduğunu hatırladın demek. Yakınlarda değildik Megi. Gecelerde yorgunluktan nerede yattığımızın bile farkında olmuyoruz. Dine bak geçenlerde bir gün içinde tam on bir ton kamış kestim Düşün bunu kaç kişi yapabilir sanıyorsun ha Ama bende tam bu iş için gerekli vücut var Uzun adaleli kollar kuvvetli sırt kasları Hey kocan bu işte bir tane kızım bir tane Oh Luke. her pazar bekledim seni Artık umudumu kesmiştim Ahı <gülüyor> anı Svenson'la karar verdik pazarlarda da çalıştık Luke hmm? gerçekten böylesine çalışman şart mı? Hepsi geleceğimiz için tatlım Çiftliğimiz için Birkaç yıl insan ne olsa dişiniz sıkar değil mi? Ludwig Verandaya çıkmışlardır Hadi birlikte kahvaltılarını götürelim Sonra da seninle çıkar biraz yürürüz Olmaz mı? Oldu bebek şu ellerime bak nasıl da nasıl tuttu Kesikler de cabası Ama seviyorum bu işi ben Seviyorum ben be Belli oluyor İlken kuşlarının 9. bölümünü dinlediniz.